Aziz Nesin Aramızda Hazırlayan Nesin Yayın Evi Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bu haftaki öykümüzü sevgili Fatih Dönmez ve sevgili Serkan Keskin okuyacaklar Rıfat Bey Neden Kaşınıyor? Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Ben Kemal Rıfat Bey ile mi konuşuyorum? Aa Kemal'cim sen misin canım? Günaydın, günaydın canım efendim. Günaydın Kemal'cim, günaydın. Merhaba, merhaba. Merhaba üstadım. Nerelerdesin ay iki gözüm aşk olsun? Bir arayıp bir sorduğun yok. Ah Kemal ah, vallahi billahi. Ne oldu Rıfat'cim? Kaç gündür ortalarda göründüğün yok? Vallahi hiç, çok merak ettim. Hiç sorma Kemal, it sorma. Vali Bey'in davetinde de göremeyince vallahi merak ettim. Akşamları kulüpte de görünmüyorsun. E sen olmayınca da bezinin tadı çıkmıyor. Sorma, sorma, sorma. Sorma canım halimi, sorma bir bilsen halimi. Cemile sana ziyafetinde de yoktun. İnsan bu kadar zaman dostlarını aramaz mı o? Ya haklısın, haklısın ama işte. Cumartesi gecesi Vedat Beyler'deydik. Hanımı bir uskumru dolması yapmış, ağzınıza layık. Yerken de hep seni andık vallahi. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. Hele Osman Beyler'deki paça. Yani ben hayatımda böyle güzel paça yemedim de. Sankis boğazımdan geçmedi. Ah, oh, ah. Oh, oh. Ben de olmalıydım ki. Evet, evet olacaktın ki. Şimdikiler ağızlarının tadını bilmiyorlar vallahi. E yalnız ağzalarının tadını mı canım? Neyin tadını biliyorlar ki? <gülüyor> İlahi. Hay bin yaşa sen. Peki neden bizleri arayıp sormuyorsun can ağzım? Kim kimi arayıp soracak? Ne oldu ki gözüm efendim? Hastayım, hasta. Ya! Vah vah. Geçmişler olsun canım efendim. Pek üzüldüm ha. Neyin var ki gözüm? Ürtüker oldum. Ürtüker. Ne oldun ne oldun? Ürtüker. Nedir o? Aa işte birader kaşınıyorum. Anlamadım. Ya kaşınıyorum kaşınıyorum. Neden? Durmadan hiç durmadan kaşınıyorum birader. Ama böyle nasıl bir kaşınma? Nasıl bir kaşınma? Sakın uyuz olmayasın sen. Yok canım ne münasebet uyuzu nereden çıkardın? Kaşınıyorum dedin de. Bak şimdi seninle konuşurken bile hart hart hart hart hart hart hart kaşınıyorum. Tut kendini tut. Yahu ellen mi başına gelmeyince bilemezsin. En çok neren kaşınıyor? Neren mi? Niye sordun? Hani uyuzda daha çok insanın parmak araları kaşınır ya. Yok canım benimki yalnız parmak araları değil. Parmak aralarım, bacak aralarım yani bütün aralarım maralarım. Her yerim kaşınıyor. Öyle de tatlı kaşınıyor ki lanet. Doktor ne diyor? Gürtüker diyor. Allah Allah. Ne oldu niye şaştın? Ne bileyim ben? Hani ürtüker deyince sanki bana böyle güzel bir şeymiş gibi geldi. Kaşınmanın adının ürtüker olacağı da hiç aklıma gelmezdi. Ah. Ha ya işte bu bizim eskiden beri kurdeşen dediğimiz hastalık. Ha ha şimdi anladım. Ha işte doktorlar kurdeşene ürtüker diyor. Peki neden olmuş Rıfatçım? neden kaşınıyorsun? Valla doktorlar yediğin yemeklerden biri dokunmuşur diyorlar ama. Peki ne yemiştin zararlı? Vallahi anlayamadım ki birader. Zararlı bir şey de yemedim yani. Evde hindi dolması yapmışlardı. Ağzına pek de güzel olmuş. E dayanamadım 3 tabak yedim. Afiyet olsun. Acaba hindi dolmasından olmasın? Ondan hadi, hadi canım hadi canım. Hiç üç tabak hindi dolmasıyla kurdeşen olunur muymuş? Öyle olsa benim yıllardan beri durmadan kaşınmam lazım. Bütün bir hindi dolmasını yiyorum. Ne kaşınıyorum ne bir şey. E kaşıntı yapmıyor mu? Katiyen. E sen hiç kaşınmaz mısın? Canım efendim kaşınırım elbet ama hindi dolmasından değil. Affedersin. Hani insan kirlenince terleyince kaşınır. Ama hindi dolması kaşındırmaz. Ha, Yalnız... Bu ben hindi dolmasından önce yahni de yemiştim. Ne yahnisi? Böbrek. Ha böbrek sote pek severim ha. Pek de güzel olmuştu zaten. Çok mu yedin? E yok canım böyle bir tabak yedim ama dolu dolu tabak. Nerede görülmüş canım böbrek soteni kaşındırdı? hem de topu topu bir tabak. Olacak iş değilsen, dokunacak başka bir şey yemişsindir. Kim bilir belki de Acaba ne yedim bilmem ki yani iştah açar diye yemek arasında bol sarımsaklı cacık yemiştim. Yok efendim yok sarımsak kaşındırmaz uyutur. Uyumak ne mümkün. Hart hart hart hart hart hart kaşınıyorum boyna. Şimdi seninle konuşurken bile affedersin elim şeyimle. Allah kimsenin başına vermesin. Dokunacak ne yedin dokunacak onu düşün sen. Ha sakın irmik kelevasından olmasın ya ben yemeğin üstüne irmik kelevası yemiştim. Fıstıklı mı? Sütle yapılmış fıstıklı. Bizim mahçi pek güzel yapar. Ben de bayılırım ha. Bir akşam bize buyur da ahçıya söyleyeyim sana irmik helvası yapsın. Hay hay hay hay. İrmik helvası kaşındırmaz. Ben daha geçen akşam iki tabak dolusu yedim de bir şey olmadı. Sen dokunacak bir şey yemişsin. Yemişimdir ha. Acaba ne yedim? Akşam yemeğinde mayonezi levrek vardı sakın. Sakın o kaşındırmasın. İmkansız imkansız ben kendimden bilirim. Mayonezi levreğin hiçbir zararı yoktur. Ama ben iki levreyi birden yedim bu akşam. iki değil, yirmi iki levreyi birden yesen tazeyse, mayonezi de güzelse katiyen dokunmaz. Hmm. Bilakis şifadır. Ben iyi olayım da inşallah bir gün biz de birlikteyiz yeriz. İnşallah, inşallah. Sen hele bir iyi ol da. Demek neden ürtüker olduğunu anlayamadın. ya sakın kaymaklı tel kadayıftan olmasın. ama yaptın rıfatçım Kaymaklı tel kadayıfı dokunsa bana dokunur. Her öğle yemeğinde iki porsiyon yerim. Ama ben üç tabak yemiştim. Üstünde de dörtlüyle kaymak vardı. Halisman'da kaymağı. Kaymak kaşıntı yapmaz. Ama ben üç tabak yemiştim. Üstünde de dörtlüyle kaymak vardı. Yani ha halisman'da kaymağı. Kaymak kaşıntı yapmaz bir kez. E peki ben neden kaşınıyorum öyleyse? E sen başka bir şey yemişsin. Ya ilahi kaşıntı tozu yutmadım ya. E düşün. iyi düşün. Sakın pastırmalı yumurtadan olmasın. Çok severim. Bol pastırmalı yumurta yemiştim. Üstüne de biberi baharatı ektim. Oh Afiyet olsun. Afiyet olsun ama bak ürtüker oldum işte. Güzelim pastırmalı yumurtaya iftira etme. İstersen on tabak ye. Yeter ki üstüne maden suyu içtim. İçtim. İki de maden suyuyla rakı içtim. Maden suyuyla rakı içince bir şey olmaz. Yolda ama. Başka şeydendir. Muzlu Hindistan cevizi dokunur mu? Hani sütte ezilmiş mu muzlu Hindistan cevizi. Çok mu yedin? Çok sayılmaz işte. Meyve salatası vardı. Meyve salatası ile birlikte Hindistan cevizi yedim. Hindistan cevizi devadır. Zarar gelmez ondan. Vurma. Mübarek meyve. Ya badem ezmesi? Şifa. Peki ben niye ürtüker oldum arkadaş? Belki de. Doktor yanlış teşhis koydu. Ürtüker değilsin. Ürtüker değil. Niye kaşınıyorum o zaman hartart? Her kaşıma ürtüker olmaz ya. Ne, ne olur ki Başka bir şeydir. Ha bak şimdi aklıma geldi. Yatarken biraz kavrulmuş fındıkla tuzlu badem, şam fıstığı falan da yemiştim. Onlar çerez sayılır. Çerez kaşındır mısın? Hoppala. Ben her gece yerim yatakta. Kaşınmaz mısın? Yoo. Badem, fındık, fıstık bunlar insana kuvvet verir birader Efendim o zaman galiba süt ağır geldi. Ben her gece uyumadan önce bir tas süt içerim. Yani yumurtayla çalkalanmış süt. O gece iki tas içmiştim. Ben de içerim. Süt şifadır Rıfat'cığım. Hiç içebildiğin kadar iç süt. Bilakis kaşınmayı önler. Sabahları kahvaltıdan önce yataktan kalkar kalkmaz kına kına şurubuyla greyfurt suyu içerim. Ondan olabilir mi? Ondan olsa benim 30 yıldan beri kaşınmam gerekirdi. Peki kaşınmıyor musun? Ya ara sıra. Ara sıra kaşınırım herkes gibi. Kaşıntı başlamadan bir gece önce yemekten sonra... İçim ezilmişti de kara havyar yemiştim bol tereyağıyla. Acaba gravyer mi yaptı beni böyle? Yoksa tulum peynirinden mi oldu? Peynirin bir zararı olmaz. Havyarın da zararı yoktur. Ben zararı var demedim ki. Kaşınıyorum arkadaş, kaşınıyorum dedim. Sen iyice bir düşün bakalım başka neler yedi. Başka, başka, başka. Ya ben dün akşam ne yediğimi hatırlamıyorum canım. Bir hafta önce ne yediğimi nereden bileyim? Ha sakın dolmadan olmasın ya. Kuzu kızartması vardı. Üstüne hala dolma yiyince. Ne dolması? Zeytinyağlı patlıcanlı biber dolması. Beş mi, 6 mı, yedi mi valla. Zeytinyağlı değil mi? Ha, evet, fıstıklı, üzümlü. Zeytinyağlı dolma hafif olur. İnsan ne yediğini bilmez. Başka ne yedin başka? Üstüne de biraz makarna. Kaşar peynirli fırında makarna yav. Sirke konur mu insana? İçtin mi? Daha neler sirke içilir mi? Ne bileyim ben canım için yanar canın çeker içersin. İçmedim işte salata da vardı. Bilakis canım sirkeli salata hazmettirir. Ama içinde acı biberle sarımsak da vardı. Daha da iyi. İyi düşün cancağızım iyi düşün. Kaşındırıcı ne yedim? Ne yedim ne yedim? Ee, ne yedim? Riskiyle soda içtim. Sonra bir ara midem kaynadı. Bir bardak setli çiştim. Üstüne de bir çorba kaşığı karbonat yuttum ki. Bastırsın. Evet. Ne? Ha Ya bu lokantada kebap yemiştik. Bol salçalı kebap. Sonra ben üç tane lahmacun yedim. Bir de şişli pilav. Ama bulgur pilavı. Çok da hardal aldım ben eti hardallı çok severim. Ben de ben de. E şimdi, ah, şimdi bir bile elim, bile elim telefonla öbür elim affedersin hard, hard hard hard hard hard hard kaşınıyorum. Su böreği yemiştim. Evet su böreği yemiştim ondan olur mu acaba? Azı üstün canım su böreği. Hafiftir o su gibi. Nohutlu işkembe? Ya geçenlerde canım çekmişti. Hanım havalar sıcaktır yenmez demişti ama istedim işte. Ben onu dinlemedim aşçıya yaptırdım. Pek de güzel olmuştu. Parmaklarını yersin öyle güzel Çok mu yedin Yok pek çok sayılmaz iki tabak Doktor neden olmuştur diyor İşte yediklerimi söyledin doktora Bunlardan olmaz zararlı bir şey yememişsiniz dedi Tabi tabi Bunu anlamak için doktor olmak gerekmez Ya sakın turşudun olmasın turşu Ne ya? İşte hıyar falan karışık Kahve içtikten sonra lokum yedim Ha kahve içtikten sonra lokum yedim o mu dokundu Ya lokum kaşındırsa bütün şekerci dükkanları kapanırdı birader Doğru ya e peki arkadaş ben niye her oldum? Neler yedin bu günlerde neler? İyice düşün. Geçitte bir arkadaşla kokoreç yemiştik. Midi dolması, ruh salatası, tarator. Bırak bırak onları bırak. Kuzum sen son günlerde ekmek yemiş miydin? Ekmek mi? Ekmek. Ne ekmeği? baspaya ekmek işte. Hani bu fırınlardaki ekmekler. Yok ekmek dokunuyor bana. Yani şişmanlatıyor diye yiyemiyorum. Onun için ben hep sandviç falan yedim. Yani her yemekte bir sandviç ekmeği. Ya da işte bir dilim francala. Ha dur tamam tamam tamam sağıyı ve ekmek yemiştim öyle ya o iyi ki hatırlattın ya şimdi anlaşıldı benim niye kaşındığım. Misafir geldi o gün eve franscalık kalmamış evde fırında da yokmuş şu aksileye bak sen mecedede de sandviç ekmeği kalmamış ama evet ya. biz o gün evde ekmek yedik tamam ondan vallahi ondan ben yarın dilim ekmek yemiştim Fırın ekmeği yani o esmer ekmekler yok mu? Şimdi anlaşıldı bak şimdi anlaşıldı neden kaşındı. Ya ha vallahi içim rahatladı eksik olma. İyi ki aklın ekmek geldi de neden kaşındığımı anladım. Ya var arkadaş bir görsün halimi acırsın kaşınmaktan derimi kazıyacağım. Derini kazıdığını telefondan bile duyuyorum o kadar kaşınma. Duramıyorum ki. Sen yine dua et ki yarım dilim ekmek yemişsin ha. Bu kadarcık kaşınıyorsun ya bir de bir iki dilim yeseydin. Allah korusun çifte atar ki ha. Vallahi öyle. Bir daha ekmek mi Allah göstermiş. Geçmiş olsun, geçmiş olsun Rıfatçım. Teşekkür ederim canım ciğerim. Ben seni yeri ararım. Haydi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet ol canım. Eksik olma. <gülüyor> of, öyle de kaşınıyorum ki. Nesim Vakfı ve Nesim Yayınevi adına Fatih Dönmez ve Serkan Keskin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere neşeli günler diliyoruz. <gülüyor> Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.